Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasıyla bu haftada sizlerle birlikteyiz. Murat'cığım ben düşündüm ki biz bugüne kadar hep bilgisayar, internet üzerindeki tehlikelerden konuştuk. Ama bizim programımız teknolojinin karanlık yüzü. Değil mi? Yani Öyle. illaki ki internet ya da işte bilgisayarla bağlantılı bir takım şeyler olması gerekmiyor. Şimdi ben geçenlerde yine gazetede bir şey okudum. Ee, okyanusta yeni bir balık yakalama yöntemi. ...uygulanıyormuş. Biraz evet, teknoloji. başlıyor. Araştırma, evet. geliştirme çerçevesi. Evet. Evet. Ee, teknoloji ağırlıklı bir şekilde tabii bu gelişme oluyor. Gel istersen bugün dinleyicilerimizi biraz şaşırtalım. Onları biraz e, hafif yazı da karşılıyoruz. Balık yakalama <gülüyor> yöntemlerininle ilgili. <gülüyor> ben İlkelerden bir özellikle bence şu yöntemi önce. Sonra evet. bakalım bunun nasıl tehlikeleri olabilir... ...onun üzerine biraz kafa yoralım. Tamam, hadi. Yöntem şu. Ee, şimdi biliyorsun... Okyanusta mesela Atlantik'te çok belirli zamanlarda göç eden balıklar var. Bu balıklar büyük sürüler halinde yaşıyorlar ve büyük sürüler halinde göç ediyorlar. Ee, ve bir çeşit balık yetiştirme okyanusta balığın kendi kendine doğal ortamında büyümesi ve balık yakalama üzerine bir yeni bir yöntem geliştiriliyor. Yöntemde şu. Bir tane inanılmaz büyük bir ağ düşün ama ağın sağı solu açık değil her tarafı kapalı. Hani şemsi, iki tane şemsiyi altlı üstü birleştir. Evet. Böyle bir yani bir küre gibi bir şey olsun ama kocaman. Fakat bu malzeme aslında bir şey. Ee, söyle ağ. Bu ağın etrafı ağ, ağ içine e, balıklar, küçük balıklar daha yavruyken e, Atlantik'in diyelim şey kısmına atılıyorlar içine. Yavru haline üretiliyorlar. Ve Atlantik'e atılıyorlar o ağın içine konuyorlar. Ve bunlar kendi ekosistemleri içinde yavaş yavaş yukarıdan besin de verilerek bu ağ yukarıda büyük bir katamaran tarafından yavaş yavaş sürükleniyor. Akıntılar sayesinde, rüzgar sayesinde ve yine rüzgar sayesinde kendi enerjisini üretiyor. O kocaman yani hani şeyde olsak. Karada olsa böyle e, 20 tane falan futbol sahası büyüklüğündeki o a içinde o balıklar yavaş yavaş kendi ekosistemleri içinde büyüyorlar. Ve her zamanki gibi tüm hayatlarında yaptıkları gibi yavaş yavaş Atlantik'in batısından doğusuna doğru göç ediyorlar. Yukarıdaki şey de onlarla beraber gidiyor. Birkaç tane dalgıç bu, hem e, bu tekneyi gemiyi ya da ne diyeceksek bu sisteme onu yönlendiriyor. Hem de yırtıcılardan, yırtıcılardan kastım en çok köpek balıkları tabi balık yiyenler. Köpek balıklarına karşı ağ onları koruyor. Hem de yavaş yavaş balıklar büyüdükçe bu ağdan çıkamaz hale geliyorlar. Peki. Sonunda artık büyüdükleri, olgunlaştıkları ve de yakalama zamanı geldikleri zaman Atlantik'in diyelim Doğu Kıyısı İngiltere yakınlarında artık o zaman hiç yakalamaya gerek yok. Ağ nasıl olsa içeride oradan kepçeyi daldırıp balıkları çekiliyorlar. <gülüyor> Şimdi buna balık yakalama yöntemi diyeceğiz, geliştirme yöntemi diyeceğiz bilmiyorum. Ama böyle bir teknoloji üzerinde şu anda kafa yoruluyor, düşünüyor, bir şeyler yapılıyor. Peki sürekli o giderken e, seyri halinde yemlemeye devam ediyorlar Çok, mı? Çok yani zaten o balıklar hayatlarını zaten o okyanusta geçecekler için zaten işte plaktondur, diğer ıvır kıvırdır, kendileri zaten besleniyorlar. Ama onlar da herhalde yukarıdan bir vitamin bir şey atacaklardır diye korkuyorum. Yüzer çiftlik. Evet. Bir taraftan. Ya ben tabii bunu duydum ve bu beni çok ürküttü. Neden? Yani ne olursa olsun. Yani biz e, senle balıkçıya gittiğimizde çiftlik mi deniz mi diye soruyoruz. Hatta, çiftlik... hatta çok üzülerek eskiden çok keyifle yediğimiz mesela çipurayı artık şey yapmıyoruz. Evet. Yani Şiz... çiftlik olabilme olasılığına karşı deniz, vallahi billahi deniz abi dese bile bir sürü balıkçı da yemiyoruz. Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Yani deniz de dese a içi mi ağ dışı mı diye <gülüyor> soracağız herhalde. Bilmiyorum. Böyle bir şey var tabii. Bu beni çok yani bir taraftan hani teknoloji olarak bunu düşünebilmek bu akıl e, yani şey anlamda e, bilimsel anlamda beni çok aa ne kadar hoş bir akıl olarak hoşuma gitti. Fakat bir taraftan da. ...artık bu kadar da doğal hayata müdahaleden çok rahatsız olduğumu söyleyebilirim. Peki bunun e, etkileri ne olabilir? Sen biraz da böyle denizle ve balıklarla falan iç içe yaşadığın için... E, ...hatta okyanusu geçmiş bir insan olarak... ...hakikaten bunun etkisi e, ne olabilir? Yani şunu demek istiyorum. Gerek lezzet bakımından... ...bu da hakikaten söylenildiği kadar doğal bir yöntem mi? Yani onları. ...ağın içine alıp gidiyormuş gibi yapmak yani adamları yine de balıkları yani doğal hayatlarından uzaklaştırmış oluyorsun. Şimdi doğal hayatlarında aslında sav bu zaten hani bunu geliştiren bilim adamları da diyorlar ki çiftlik miflik değil biz adamları doğal ortamında yapıyoruz. Hatta işte onlarla beraber biz de göç ediyoruz. Hatta bu adamları işte yırtıcılara karşı koruyoruz. Ee, dedim ki ben hani bu anlamda da konunun bir uzmanı değilim ama şunu düşünebiliyorum. Ee, çok basit bir Darwin teorisi sonucu ee, yolda elbette her sürü olduğu gibi bu sürüyü de e, köpek balıkları kovalayacak. Ve normalde köpek balıkları hangi balıkları yakalıyor? İşte en zayıf, en güçsüz, en kaçamayanı yakalıyor. Ve dolayısıyla e, o balıklar zaten yolda köpek balıklarına yeme oldukları için sonuçta kalan balıklar daha güçlü. Ve bizim daha belki yemekten keyif aldığımız zaman daha iyi bir şey oluyorlar. Balık sürüsü olarak çıkıyorlar. Şimdi belki bu yöntemle bir jenerasyonda değil ama belki birkaç jenerasyonda toplam balık o sürünün de şeyi bozulmaya başlayacak. Evet. Ee, özelliği bozulmaya başlayacak. Çünkü güçsüzleri zayıfları hastalıklı, hastalıklı olanlar köpek balıkları tarafından yenmeyecek. Yani aslında şöyle bir şey doğa her zaman için bizim normal ürettiğimiz yöntemlerden daha zekice şeyleri zaten en başından beri üretmiş durumda yaratmış durumda. Yani buna ne kadar çok Çomak satlar sokarsak e, dünya ile ilgili de çok daha büyük e, zararlar yaratıyor oluyoruz diyorum hem kendimizle ilgili hem de dünyanın genel gidişatı ile ilgili. Evet, e, bundan bir iki hafta önce açık radyoda, dinledim sabah yine, açık gazetede duymuştum bir haber Ömer Madra anlatıyordu ben ortasına yakaladım ne yazık ki Dolayısıyla detayını çok fazla bilemiyorum ismini de ama e, dünyayı bir e, hizmet veren olarak değerlendiriyordu o rapor ve diyor ki dünyanın verebileceği hizmet Diyelim işte 3 trilyon dolar ya da YTL neyse o zamanki. Fakat biz insanoğlu şu anda dünyayı 3,5'la şey tüketiyoruz. Evet. Bu da ne demek? Başka bir açıdan baktığın zaman e, biz dünyanın sermayesinden yiyoruz. Ve bence bu yöntem başka bir anlamda baktığında da dünyanın doğal sermayesinden çok ciddi bir e, parçayı kopartmak üzerine yaratılan bir teknoloji. Yani faizi yedik ana paradan ya da eski bir bankacı olarak. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi bir anapara şeyi. Sonuçta doğal dengeyi bozmak. Çünkü köpek, köpek balıkları belki bu nedenle aç kalacak ve nüfusları azalayacak. Ve o da okyanusun bambaşka bir dengesini bozacak. Peki e, buradan hemen şeye geliyor aklıma. Yani teknolojinin bu gelişimiyle ilgili e, zapt edilmez hız. Yine aynı noktaya geldik. E, sen çok teknik bir adam olarak ve teknolojiyi seven bir adam olarak. Bu konuda Hakikaten genel anlamda ürküyor musun sen de ben ürküyorum işin açıkçası adapte olamamaktan ürküyorum işte doğanın dengesinin bozulmasından ürküyorum yaptıkları hataları çözememekten ürküyorum başıma onun için ne geleceğini de bilmiyorum falan yani. Ben biraz daha karışık duygular yaşıyorum bir taraftan senin hissettiklerinin aynısını hissediyorum. Ee, belki sadece sorumlu bir birey sıfatıyla bunları hissediyorum. Fakat tabii benim senin de söylediğin gibi bir daha olayın teknolojik tarafına yakın olma tarafım var. Ben olup bitenlerden etkili yani pozitif anlamda da hayranlık da duyuyorum. Sen belki benim kadar o hayranlığı duymuyorsun. Daha e, sorumluluk duygusu nedeniyle biraz daha kendini rahatsız hissediyor olabilirsin değil mi? Evet çünkü erişilmez oluyor benim için çoğu zaman. Yani o, o da tabii erişilmez olduğu için de e, daha çok ürkütüyor işine açıkçası. Öyle bence mesela o kadar büyüklükteki bir yapıyı dünyada bir yerden bir yere taşımak mümkün değil. İşte on küsür tane, yirmi küsür tane futbol sahası büyüklüğündeki bir ağı. Daha doğrusu bir mekanizme. Fakat o a olunca aslında çok az bir itme kuvvetiyle gidebiliyor. Hatta akıntının kendisiyle gidecek. İşte çok basit bir katamaranın yukarıdaki yelken gücüyle gidecek. Ve hatta yukarıdaki o koca bir ada büyüklüğündeki, bir yanardağ büyüklüğündeki, belki de buzdağı büyüklüğündeki... E, ...mekanizma e, yukarıdan baktığında küçücük bir tekne gibi duracak evet, yakında evet. gitmeye kalkmadığınız sürece. Doğru, haklısın. Evet. Biraz korkutuyor dediğim gibi. Hem bir taraftan teknolojik olarak beni büyülüyor. Böyle bir şeyin düşünülmüş olması, belki yapılacak olması. Fakat bir taraftan da rahatsız olduğumu söylemem lazım. E bunu duymak bile aslında bu kadar teknolojiyle iç içe olan bir insanın bile bu endişelere sahip olduğunu duymak bile... Eh bu ortamda biraz beni rahatlattı diyebilirim. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Enteresan bir konuyu işledik. Teknolojinin sadece e, bilişim sektörü değil... ...onun dışındaki e, alanlarda da... ...hatta doğaya çok zarar verebilecek şekilde de geliştiğini konuştuk. E, seviyoruz teknolojiyi ama... ...dünyamıza ve doğaya zarar vermesinden de pek hoşnut olmayacağız hiçbir zaman için. Öyle. Ee, haftaya çarşamba akşamı tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Loster. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.